7 Korunma Ayeti Bu yedi ayet okunduğu vakit, bugün de hiçbir şeye aldırmam. Zira gök yere inmiş olsa bile, onları okuma bereketiyle kurtulurum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim Mevlamızdır. Onun için müminler, yalnız Allah'a dayanıp güvensinler.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 yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah, o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü yürüyen hiçbir varlık yoktur ki, o onun perçemini, kaderini elinde tutuyor olmasın. Şüphesiz Rabbim dost doğru yoldadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Nice canlı vardır ki rızkını yanında taşımıyor. Onlara da, size de rızık veren Allah'tır. O her şeyi işitir ve bilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. Onun tuttuğunu ondan sonra salı verecek de yoktur. O üstündür. Hikmet sahibidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah'tır derler. De ki öyleyse bana söyler misiniz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 ''Bizi kendi elinle yarattın Rabbimiz. Yarattıklarının birçoğuna da üstün kıldın. Hamd ve nimet sana aittir. Çok mübareksin Rabbimiz ve çok yücesin. Bizi bağışla. Sana döndük. Allah'ım, senin verdiğin nimete engel olacak yoktur. Vermediğine de verebilecek yoktur. Hükmün geçersiz kılınamaz. Çalışana iznin olmadıkça çalışması fayda vermez.''